Bunda hiç şüphen olmasın. Çünkü o Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler. Uydurduğu bir yalanı Allah'a isnat edenden daha zalim kim olabilir? Onlar Rablerinin huzuruna getirilecek ve şahitler de işte Ramleri hakkında yalan uyduranlar. İyi biliniz ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir." diyeceklerdir.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 İşte bunlar, kendilerini büyük ziyana uğratmışlar ve uydurdukları tanrılar da ortalıkta görünmez olmuşlardır. Hiç şüphe yok ki, ahirette en büyük hüsrana uğrayanlar bunlardır. Fakat iman edip, makbul ve güzel işler yapanlar ve Mevlâlarına gönülden bağlanıp itaat edenlerse, cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu, tıpkı ama ve sağıra kıyasla gören ve işiten kimsenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Artık düşünüp ibret almaz mısınız? Gerçekten biz vaktiyle Nuh'u kendi halkına gönderdik. Şunu ilan etsin diye: Bilesiniz ki ben sizi açıkça uyarmaya geldim. Sakın Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu bu gidişle ben sizin canınızı yakacak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 Elbette zalimlerden olurum, ey Nuh, dediler. Bizimle mücadele ettin, bu mücadelende de hayli ileri gittin. Yeter artık. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim. Nuh cevap verip dedi ki, onu dilerse ancak Allah getirir ve onun elinden siz asla kaçıp kurtulamazsınız. Allah sizin helakenizi dilemişse. Ben sizin iyiliğinizi arzu etsem bile size öğüt verip iyiliğinizi istemem size fayda etmez. Rabbiniz odur ve siz onun huzuruna götürüleceksiniz. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer uydurdumsa günahı bana aittir. Ama ben de sizin işlediğiniz suçlardan beriyim. Nuh'a şöyle vahyolundu: Artık halkından daha önce iman etmiş olanlar dışında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 Şimdi bizimle alay ediyorsanız elbette bizim de sizinle alay edeceğimiz bir gün gelir. Artık rüşvâ edecek azabın kime gelip çatacağını ayrıca ahiretteki daimi azabın da kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğrenirsiniz. Nihayet emrimiz gelip de tennur kaynadığı zaman Nuh'a dedik ki her hayvan türünden erkekli dişili ikişer eş ile haklarında helak hükmü verilmiş olanları hariç olmak üzere aileni bir de iman edenleri gemiye al. Zaten beraberinde iman eden pek az insan vardı. Nuh dedi ki: binin gemiye onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyla'dır. Gerçekten Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı, rahmet ve ihsanı pek boldur. Gemi onları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 Hiç süre tanımayın. Ben, benim de sizin de Rabbiniz olan, Allah'a dayanıp güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki, mukadderâtı onun elinde olmasın. Rabbim elbette tam istikamet üzeredir. Eğer haktan yüz çevirirseniz, ben müsterihim. Zira size ulaştırmakla görevli olduğum buyrukları, size tebliğ ettim. Rabbim dilerse, sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir ama siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi denetlemektedir. Azaba dair emremiz gelince Hud ve beraberinde olan müminleri tarafımızdan bir rahmet eseri olarak kurtardık. Onları pek ağır bir azaptan selamete çıkardık. İşte Ad halkı buydu. Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve hakka karşı gelen her inatçı zorbanın isteklerine uydular. Hem bu dünyada lanete tabi tutuldular hem de kıyamet gününde. Evet, at halkı Rablerini tanımayıp inkar yolunu tuttular. Dikkat et. Nasıl da defoldu gitti. O Hud'un kavmi Ad. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım dedi.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 Ne diye bizi atalarımızın taptığı tanrılara tapmaktan vazgeçirmek istiyorsun? Doğrusu, senin çağırdığın bu fikrin doğruluğundan şüphe içindeyiz, kuşkulanıyoruz. Salih, ey benim halkım, dedi. Şimdi söyleyin bakayım. Şayet ben, Rabbimden gelen kesin delile dayanıyorsam ve o bana tarafından bir nübüvvet lütfetmişse, peki bu durumda ben kalkıp Allah'a isyan edersem, onun cezasından,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 O, gerçekten her türlü hamde layıktır. Hayır ve ihsanı boldur. Vaktaki İbrahim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu, Lut'un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim, çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim eden bir kuldu. İbrahim, vazgeçsen bu işten. İşte Rabbinin helak emri gelip çattı ve hiç şüphe yok ki onlara geri çeviremeyecekleri bir azap geliyor. O elçilerimiz Lût'a gelince o fena halde sıkıldı. Onlar yüzünden göğsü daraldı ve gerçekten bugün pek çetin bir gün dedi. Esasen kötü işler yapa gelen halkı kötü niyetle koşa koşa Lût'a geldiler. Lût: "Ey halkım!" dedi. "İşte kızlarım onlar sizin için nikah akdiyle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 Zira ötekilere ulaşan hangi rüşvaylık varsa ona da gelecektir. Onların helak olma zamanı sabah vaktidir. Sahi, sabahta da pek yakın değil mi? Azap emrimiz gelince o ülkenin üstünü altına çevirdik ve üzerlerine pişirilmiş balçıktan yapılıp istifedilmiş ve Rabbinin nezdinde damgalanmış taşlar yağdırdık. Evet, bu taşlar şimdiki zalimlerden de uzak değildir.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 Muafak olmam sadece Allah'ın yardımı ile olur. Onun için ben de yalnız ona dayanıyorum, ona yöneliyorum. Ey halkım, bana muhalif olmanız sakın sizi Nuh halkının yahut Hud halkının veyahut Semud halkının başına gelen felaketler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi ise zaman ve mekan bakımından zaten uzağınızda değil.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 Üç beş kişilik akraba grubunun hatırı olmasaydı, seni taşa tutar, linç ederdik. Bizim nazarımızda senin hiç önemin yoktur. Şuayb, ey milletim! Demek, akrabam sizin nazarınızda, Allah Teala'dan daha mı kıymetli ki, siz O'nun buyruklarını arkanıza atıverdiniz. Ama şunu hiç unutmayın ki, Rabbim, yaptığınız bütün şeyleri ilmiyle ihata etmektedir. Ey milletim!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 o korkunç ses bastırı verdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. Evet, Semut halkı defolup gittiği gibi Medyen halkı da defolup gitti. Musa'yı da ayetlerimizle ve özellikle pek aşikar bir delil ile Firavuna ve ileri gelen yardımcılarına peygamber olarak gönderdik. Ama adamlar tutup Firavun'un emrine tabi oldular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 Artık onlardan kimi bedbah kimi mutludur. Bedbahlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden devamlı surette anırıp, canları çıkasıya feryad edecekler. Senin rabbinin dilemesi hariç, Gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini yapar. Mutlu olanlar ise cennettedirler. Senin Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Kesindisi olmayan bir ihsan içinde olacaklardır. Artık o müşriklerin taptıkları şeylerin kendilerini nefeciye akibete sürükleyeceğinden hiç şüpen olmasın. Daha önce ataları nasıl tapınıyor idiyse bunlar da onları taklid ederek öylece tapınıyorlar. Biz de elbet ne neyse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 İçinde bulundukları refahın ardına düştüler. Doğrusu onlar suçlu kimselerdi. Rabbin halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini, hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları haksız yere asla helak etmez. Eğer rabbin dileseydi, bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat o bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir.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 senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bu surede de sana hak ve gerçek, müminlere de bir öğüt ve talimat gelmiştir. İman etmeyenlere de de ki: Siz yerinizde sayarak elinizden geleni yapın ama biz de çalışacağız, gerekeni yapacağız. Siz bizim için felaket gözleyin bakalım. Biz de eski ümmetlerin başına gelen felaketlerin size gelmesini gözleyip bekliyoruz.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 Onların hiç hatırlarına gelmediği ve seni hiç tanımadıkları bir sırada, kendilerine yaptıkları bu işi hatırlatacaksın. Yatsı vakti, ağlayarak babalarının yanına dönüp dediler ki, Sevgili babamız, biz yarışmak üzere bulunduğumuz yerden ayrılırken, Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bıraktık. Bir de döndük ki, onu kurt yemiş. Şimdi biz, doğru da söylesek, sen bize inanmayacaksın.'' Onlar Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. Babaları Yakup, "Hayır," dedi. "Nefisleriniz sizi aldatmış, bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen ümitvar olarak güzelce sabretmektir. Ne diyeyim? Sizin bu anlattıklarınız karşısında Allah'tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz. Gelelim Yusuf'a. Öteden bir kafile gelmiş, sucularını kuyuya göndermişlerdi." Saka vardı, kovasını sarkıttı. ''Aa müjde, müjde, işte bir civan'' dedi. Sucu ile yanındakiler, onu ticaret malı olarak satmak niyetiyle, kafilede olanlara onu bildirmeyip gizlediler. Ama Allah Teala onların ne yapacaklarını pek iyi biliyordu. Nihayet Mısır'a varınca, onu düşük bir fiyata, birkaç paraya sattılar. Zaten ona pek kıymet biçmiyorlardı. Mısır'da Yusuf'u satın alan vezir hanımına ona güzel bak dedi. Belki bize faydası dokunur yahut onu evlat ediniriz. Böylece Yusuf'un o ülkede yerini sağlamlaştırdık. Ona imkan verdik ve bu cümleden olarak ona rüyaların yorumunu öğrettik. Allah Teala iradesini yerine getirmekte her zaman mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. O, Kemal çağına geldiğinde, kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte güzel iş yapanlara, biz böyle karşılık veririz. Derken, bulunduğu evin hanımı, Yusuf'a sahip olmak istedi. Ve kapıları kapatarak, haydi yaklaş bana, dedi. O, Allah'a sığınırım, dedi. Doğrusu, senin kocan olan, benim efendimin çok iyiliğini gördüm. Hiyanet ederek, zalim olanlar, iflah olmazlar. Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi o da kadına meyledecekti. İşte böylece biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o bizim tam ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı. Derken ikisi de kapıya doğru koşuştular. Kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Tam bu sırada, kapıda kadının kocasıyla karşılaştılar. Kadın hemen, senin ailene kötü maksatla yaklaşanın cezası, zindana atılmaktan veya gayet acı bir azaptan başka ne olabilir dedi. Yusuf ise, asıl o bana sahip olmak istedi dedi. Hanımın akrabalarından biri de şöyle şahitlik etti. Eğer gömleği önden yırtılmışsa, Kadın doğru söylemiştir. Delikanlı ise yalancının tekidir. Yok eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, o yalan söylemiştir. Delikanlı doğru söylemektedir. Gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce, kocası eşine anlaşıldı dedi. Bu siz kadınların oyunlarınızdan biri. Gerçekten sizin fendiniz pek müthiştir. Yusuf sakın bunu kimseye söyleme. Kadın, sen de günahından dolayı af dile. Çünkü sen günaha girenlerden oldun. Şehirde bir takım kadınlar, duydunuz mu dediler. Vezirin hanımı uşağına gönlünü kaptırmış. Ondan kâm almak istemiş. Sevda ateşi bağrını yakmış. Kadın besbelli çıldırmış. Doğrusu biz bu hâli ona yakıştıramıyoruz. Hanım, o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodularını işitince Onları konağına davet etmek üzere davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli bir sofra hazırlattı. Sofrada ikram edilen meyveleri soysunlar diye her misafir için bir de bıçak koydurmuştu. Onlar meyvelerini soyup kesmekle meşgul oldukları sırada Beri'den de Yusuf'a çık şimdi onların karşısına dedi. Kadınlar onu görünce hayran kaldılar. Onun güzelliğine dalıp gittiklerinden farkında olmadan kendi ellerini kestiler ve haşa Allah için bu bir insan olamaz bu pek kıymetli bir melek başka bir şey olamaz dediler vezirin hanımı işte beni kınamanıza sebep olan genç yemin ederim ki ben ondan kam almak istedim ama o iffetli davrandı yine yemin ederim ki kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde o mutlaka zindana atılacak, zilil ve perişan olacaktır. Ya bir dedi, zindan, bu kadınların beni davet ettikleri o işten daha iyidir. Eğer sen onların fendini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyledip cahilce davrananlardan olabilirim. Rabbi, onun duasını kabul buyurdu ve onu kadınların fendinden korudu. Çünkü o, dua edenlerin dualarını işitir, durumlarına uygun olan şeyleri bilir. Sonra vezir ve arkadaşları, bunca kesin deliller görmelerine rağmen, dedikoduları kesmek gayesiyle, bir müddet için onu hapse atmayı uygun buldular. Hapishaneye onunla beraber iki genç de girmişti. Onlardan biri, ben rüyamda, kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm. Öbürü de, ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve bu ekmeği kuşların gagaladığını gördüm. Ne olur bu rüyamızın tabirini bildir. Doğrusu biz seni iyi insanlardan biri olarak görüyoruz dediler. Yusuf, yiyeceğiniz yemek size henüz gelmeden, her birinizin rüyasının tabirini size bildirmiş olurum. Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Ama önce biraz beni dinleyin. Ben Allah'a iman etmeyen, ahireti de inkar eden bir halkın dinini bir tarafa atıp atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum. Allah'a herhangi bir şeyi şerik saymak bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı Allah'ın hem bize hem de insanlara olan ihsanıdır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu nimete şükretmezler. Ey hapishane arkadaşlarım, bir düşünün. Sizin için müteaddit rablere ibadet etmek mi yoksa tek mutlak hakim olan Allah'a ibadet etmek mi iyidir? Sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz tanrılar sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım boş isimlerden ibarettir. Allah onların tanrı olduklarına dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. O ise başkasına değil yalnız kendisine ibadet etmemizi emir buyurmuştur. İşte dost doğru din. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Sizden biriniz, efendisine yine şarap sunacak, öbürü ise asılacak, kuşlar da başını gagalayacak. İşte yorumunu istediğiniz iş, böylece halledilip sonuçlandırılmıştır. Onlardan kurtulacağını düşündüğü arkadaşına, efendine benden bahset, suçsuz olduğumu hatırlat, dedi. Fakat şeytan, efendisine söylemeyi ona unutturdu. Böylece Yusuf, birkaç yıl daha hapishanede kaldı. Günün birinde, hükümdar, gördüğü bir rüyayı anlatıp dedi ki, ben yedi semiz inek gördüm. Bunları yedi zayıf inek yiyordu. Bir de yedi yeşil başak ile yedi kuru başak gördüm. Ey efendiler! Siz rüya tabir ediyorsanız, benim bu rüyamı da halledin. O kâhinler bu gördükleriniz karışık düşlerdir. Biz böyle karışık düşlerin yorumunu bilemeyiz dediler. O iki arkadaştan kurtulanı aradan geçen bunca zamandan sonra işte ancak o sırada Yusuf'u hatırlayıp dedi ki rüyanın tabirini size ben bildireceğim. Hele siz beni hapishaneye bir gönderi verin. Hapishaneye gidip Yusuf, sözü doğru ve isabetli olan aziz dostum. Şu müşkil rüya hakkında bize bir çözüm bildir lütfen. Yedi semiz ineği yiyen, yedi zayıf inek ile, yedi yeşil başak ile, yedi kuru başağın anlamı ne olabilir? Ümid ederim ki, isabetli yorumunu öğrenip, ilgili insanlara aktarırım. Böylece onlar da doğruyu öğrenir ve senin kıymetini bilirler. Yusuf, yedi sene bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi, yiyeceğiniz az miktar dışında, başağında bırakır, depolarsınız. Sonra bunun peşinden yedi kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında, önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz. Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki, halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol meyve sıkıp hayvanları sağacaklar. Bunu duyan hükümdar, onu bana getirin dedi. Hükümdarın elçisi gelince Yusuf, sen önce dönüp efendine de ki, o ellerini kesen kadınların meselesi neydi? Kendisine soru ver. Zaten benim efendim o kadınların fendini pek iyi bilir. Hükümdar, o kadınları toplayıp neydi sizin Yusuf'la davanız? Siz Yusuf'un gönlünü çalmaya çalıştığınızda durum neydi? Yusuf nasıl davrandı diye sordu. Onlar da haşa Allah için söylemek gerekirse, onun yaptığı hiçbir kötülük bilmiş-görmüş değiliz, dediler. İşte o sırada vezirin eşi, şimdi gerçek meydana çıktı. Onun gönlünü çelmek isteyen bendim. O ise tam sadık ve dürüst insanlardandır, diye itiraf etti. Ve devamla şöyle dedi. Bunu böylece söylüyorum ki, eşim vezir de, Yusuf'a sahip olmaya geltenmemle beraber, kendisinden gizli olarak ona fiilen hıyanet etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini iflah etmeyeceğini bilsin.